Ananemin hikayesi de çok ilginç. Ananem Döver köyünde. Annesi, babası savaş esnasında öldürülmüş. Köye giren e, subaylar arasında ve oradaki halk arasında kardeşleri paylaştırılmış. Benim bildiğim dört kardeşler. Birisini köyün ağası almış. Birisini orada bir köylü almış. ananemi de e, bir süvari, e, subay almış. Yani anneannemi alan kişi, bugüne kadar bizim hep büyük anne, Sami dayı diye hatırladığımız aile, Sema teyze, Rukiye yenge, Zehra'ların annesi ve babası, onların dedesi sahiplenmiş. Biz çok yakın zamana kadar anneannemin o aile tarafından korumaya alındığını, evlat edinildiğini bilmiyorduk, büyüdüğümüzde öğrendik. Yani anneannemin hikayesi değil ki hiç. Nasıl babaannem Rodos'tan göçtüyse mübadele zamanında orada Fethiye'deki Rumlar Rodos'a, Rodos'taki Türkler de Fethiye'ye gelmişler. Anneannem de savaş esnasında savaşın verdiği zararı yaşamış bir çocuk. Yani ailesini kaybetmiş fakat şansı varmış ki çok sağlıklı. Düzgün bir aile tarafından sahiplenilmiş ve büyütülmüş. Biz o aileyle kardeş çocukları olaraktan bugünlere kadar geldik ve hiçbir zaman dillendirmedik. Onlar anneanneme her zaman hala dediler babasının kardeşi olaraktan. Anneannem de onları her zaman kardeşin çocukluğu olaraktan sahiplendi. Yani annem de hep e, o ailenin bir parçası oldu. Biz de ile ve ile kardeş gibiyiz. Yani. Fethiye'de evlendiğini biliyorum. Yanında annesi ve dayısıyla beraber göçtüğünü biliyorum. Çünkü babaannemi dedemle evlendiren babaannemin dayısı. Sevmediği biriyle evlenmek zorunda kaldığını biliyorum. Çünkü hayatı boyunca mutsuzdu. Annemin babası, annem oradan gelme. O da ölen abisinin karısıyla evlendirilmek istendiği için kaçıp Fethiye'ye yerleşmiş. Orada da anneannemi bir derede e, ayaklarını suya sallarken görmüş, aşık olmuş ve anneannemle evlenmiş. Soyumuz e, bir taraftan direnişçi olmamasına rağmen bir taraftan da direnişçi. Annemin babası kendisine zorlanan şeyi boyun eğmemiş, kaçmış. Muhtemelen erkek olduğu için direnmek daha kolay olmuştur. Babaannem sevmediği bir adamla ailesinin baskısıyla, dayısının baskısıyla evlenmiş. Ve bir ömrünü mutsuz geçirmiş. Anneannem mutluydu, çok iyi hatırlıyorum. Annemin babası, yani anneannemin kocası avcıydı. Fransız maden işletmesinde çalışıyordu. Onların evinde rahat ve huzur olduğunu hissediyordum. Yalnız dedem oldukça otoriter birisiydi. Babanne mutsuzdu. Kendisiyle mutlu olmuş bir kadını yaşadığı için dedem de mutsuzdu. Ama kendisini oyalıyordu. Hayatın başkalanlarında da keyfini sürdürebiliyordu. Bahçeyle uğraşıyordu, biniyordu gemilere, bir yerlere gidiyordu. Babam tek çocuktu. Annem tek çocuk değildi. İki erkek kardeşi vardı. Babaannemin kocası olan Duran dedem de Silifke'den gelmişti. Yani hepimiz bir tarafımız Rodos olmasına rağmen bir tarafta Toroslardan gelme. O yüzden hep yörük olduğumuzu düşünmüşümdür ama annem yörük olduğumuzu duymak istemezdi. Ben de her taşındığım, bulunduğum ortama uyum sağladığım için yörüktüğün yani göç, göçerliğin benim doğama uygun olduğunu hep hissetmişimdir. Ya dersin? nereden gelip nereye gittiğimi hiç merak etmemişimdir. Hani köklerim kimler, soyumuz, sopumuz kimdir, hayat ağacımız, kök ağacımız nedir? İlgimi çekmemiştir hiçbir zaman, merak etmemişimdir. <gülüyor> Kimlerden geldiğimi, kimsem kimim, ben kendimim, hep öyle düşündüm. Diyeceğim o. Ee, Babaannem mutsuzdu ama annem çok mutlu bir kadındı. Annem de e, mutlu evlilik sürdüğünü söylememesine rağmen e, neşeli ve mutlu olduğum hep tanık olmuşumdur. B bulunduğu, katıldığı ortamların keyfini çıkarmayı hep bilmiştir. Son nefesine kadar hayat dolu bir insandı. Annemi de yeni kaybettik bu arada işte. Daha hala acıyor içim. Atalarımız dediğimiz kişiler bende bu kadar bilgiye sahip, yani benden önceki kuşakla bitiyor, daha öncekilerin kim olduklarını bilmiyorum, hiç de merak etmiyorum.